Bo sabahlar, bo sabahlar, bo sabahlar. Yeter artık bu kadar şarkılardı. Disko mu burası radyo mu anlaşılmadı vallahi sevgi dinleyiciler. 8:35 oldu saatimiz Cuma sabahındayız. Oktay deminci bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Disko mu burası ya? Ders çalışamıyoruz. Ne bu gürültü? Oktaycim finallerinde evde çalışacaksın. Burada biraz sohbet. Oktaycim mı? Sen her şeye bir tavırlı geldin bu sabah ya. Ne bu gürültü abi? Ders çalışamıyoruz. Teşekkür ederiz. Günaydın sevgilinciler. Aman diyoruz. Yani şöyle başlamayayım diyorum. Yani yayına şöyle uyarılarla şeylerle başlamayayım diyorum ama dışarısı bir bahar havası görünümünde ama yerler buz. Bahar havası görünümünde kış havası diyebilir miyiz oktay? Ee, bahar havası görünümünde ee, kış resmen diyebiliriz. Peki Hatta bahar havası görünümünde bile demeyebiliriz. Kaydı istiyorsan. mı ya o kadar? Kaydı. Bu... Kı... Kış lastiği var mıydı sende? Kış lastiği... <gülüyor> Benimki çünkü bende kış lastiği yok ve hiç kaymadım <gülüyor> Kış lastiği var Kış lastiği var da e, böyle tane tane buzlar var ya yolda Sen gördün mü? Onları tane tane böyle sen Özellikle onların üstüne mi gittin sen? Özellikle onların üstüne gittim nasıl olsa kış lastiği Hani böyle bir ilkokulda yeni ayakkabı alınınca böyle bazı çocuklar Yeni ayakkabısıyla suya girer ya bu su geçirmiyor diye ha, evet onun o. gibi bir kış lastiği var nasıl olsa <gülüyor> Kış lastiği diye var mı? diye geçtim Ondan sonra iki kere Kaya yazdım. Sevgili dinleyicilerimize buradan uyarı yapalım. Hala trafikte olan dinleyicilerimize. Aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. Ben yolların durumunu görmedim çünkü camım buzdu. Radice'de Sen hiç görmeden, yani işte hiç görmeden mi geldin? Yolun hiç görmeden mi geldin? Ee, yavaş yavaş çözüldü. Çetin doğru bayağı çözüldü. Çetin Emeç'e kadar e, şey yapmadın ama. Zaten yolları biliyorum. Yolu görmene gerek yok. Diğer araççılar da beni tanıyorlar. Nereye döneceğimle ne yapacağım de, e, şöyle, az belli. Şöyle bir mantıklı bir durumun var senin. Yani zaten kış lastiğin yok. Aynen. Yolu görsen ne olacak? Tabii canım. Yolu görmeden de gelirsin sen yani. Bir tatlı bir yokuş vardı. Orada kayarmıyor falan filan diye düşündüm. Arabayı satsan mı acaba sen? Niye? Arabayı satsan da arabayla gelme imkanın olabilir gibi geliyor bana. Yani bu İlk başta duyulunca saçma gibi geliyor ama, evet, yani bana da öyle geldi. Ne yalan söyleyeyim. Yolu görmeden geliyorsun, kış lastiği olmadan mevsimi güzel bir şekilde tamamlıyorsun. Yani e, ben ha. bir düşün derim. Yani arabayı sat. Burada artık benim öyle bir noktaya geldim ki benim motorlu bir araca ihtiyacım olmadan, olmadan da seyahat, seyahat edebilirim evet. galiba. Tamamen zihinsel bir şekilde mi trafikte var olacağım? Zihinsel bir şekilde. Ona e, gelişmiş ülkelerde toplu taşım deniyor. E, Özellikle Türkiye'de daha ileri Türkiye'de de astral seyahat deniyor. Astral seyahatti peki ben benzin almam gerekecek mi gene? Hayır canım araban yok ki ne benzin alacaksın abi? MTV ödedim daha yeni. Evet. falan yine ödeyeceksin. MTV'ye MTV mi diyorsun? MTV mi diyorsun? Oradan seninle ilgili bir şey yapacak. Ben motorlu taşıtlar diyorum. Hatta motorlu taşıtlar diye bir aklıma gelmiyor. Vergi diyorum evet. Ben vergi. O daha zi hoş. Zihnimde MTV diye şey oluyor. Al işte dinleyicilerimize bir e, uyarı daha yapmamız lazım. Aman din sevgili dinleyicilerimiz dikkatliyoruz. Bu ay motorlu, motorlu taşıtlar vergisi ödemeyi unutmayınız, unutturmayınız diyoruz. Ee, yoksa can sıkın bir boyuta geçebilir. Ne kadar ödedin gel? 98 ee, ödedim, model ödedim? arabada 5000 lira falan ödedim galiba. Klasik ya benim arabam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Eee Bak ne demiş mesela yazmayı Bey bu sabah yaşadığımız e, gizli buzlanma anı mı yoksa bir yaşanmışlık mı demiş. Hatırla, hatırladığımız demiş. şeyler olarak bugün e, bunu değerlendiriyoruz. Anı mı yoksa yaşanmışlık mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, hatırladıklarımız köşesinde değerlendireceğiz. E, Umur Bey galiba e, şöyle demiş benim de arabam kaydı demiş. E biz ama uyarmıştık <gülüyor> Umur Bey. Gerçi e, herhalde indi arabasından ama. Onda da kış lastiği vardır. Ben burada anladığım kadarıyla kış lastiği buzda kaydırıyor. Mantık. Karda ilerletiyor da. Mesela kış lastiği olmayan kabak lastikse. Buzda, yolda, her yerde. Smooth bir sürüş keyfi yaşatıyor insana. Ama bir ayrıntı daha var orada. Yolu da görmemeniz lazım. Yolda da görmez. Evet, yolu görünce ne oluyorsun? Çünkü paniğe buzu görünce psikolojik olarak kayıyorsun galiba. Tabii paniğe de kapılıyorsun. Freni abanıyorsun. O yüzden yolda. Yola çıkmaya hazırlanan dinleyicilerimiz lütfen camlarındaki buzları temizlemesinler. Yola gönül rahatlığıyla çıksınlar. çıksınlar. Eğer bildikleri yolsa ben çünkü çok tehlikeli olabilir. bilmedikleri yolda sağdan soldan arabalar falan. Gözü kapalı gidebilecekler. Gözü kapalı gidebilecekleri, gidebilecekleri, gidebilecekleri yollarda. <gülüyor> Ve e, sürüş keyfini yaşasınlar diyoruz bu Cuma günü e, ileri sürüş. Benzersiz teknikleri. bir tür sürüş keyfi. İleri sürüş teknikleri uzmanı diye bir şey söyleyelim mi sana ya? Söyle Artık... abi o bir o ok kaldı çünkü. En son sen bana ne dedin? Sarı bomba mı demiştin? Sarı kanat. Sarı, kan. <gülüyor> Sarı kanat. Sarı kanat. Sarı kanat ve bir de ana akım medya diye bir şey var aklımda. Onu bahir gelince <gülüyor> söylemeyi düşünüyorum. Ay keşke söylemeseydim. <gülüyor> ana akım Ege. Ana akım Ege kayacan. Ana, ana akım Ege. Mainstream. Bence çok çok mainstream. güzel oluyor. Milli piyango tarihlerinin takipçisi oluyoruz biliyorsun ülke olarak. Aaa dün bir adam vardı ondan bahsedecektin. Kredi çekip bilet almış. Aaa yoo hayır. 1250 lira kredi çekmiş. Yıl başında mı? Yıl başında. Ee, 100 sonra? tane çeyrek bilet almış. Yok 100 tane mi oluyor? 1000 tane çeyrek bilet almış. E. Ee? Ondan sonra çeyrek biletlerinden bir tanesi 3 trilyon vurur. Tamam. Kâr da yani. Yani burada bir yani bir anı mı yaşanmıştık mı yoksa bir hatırladıklarımız mı? haber? <gülüyor> Hiçbirisine girmiyor. <mu>? Gazete haberi. <gülüyor> Vallahi şunları belirleyeceğiz diye haberin ne, ne olduğunu unuttuk ha. Valla herkes adamı yani şey demeye hazırdı tabii. O da içimizde patladı. Salak öyle şey yapılır mı falan diye. Şimdi 750 bin lirası var. Yine çok akıllıca bir hareket olduğu söylenemez ki. Hiçbir şekilde. Yani çıksa eğer da, bu 750 yani. bin lirayı da bir sonraki piyangoya yatıracaksa o zaman tamam bir mantığı var diye düşünürüz de Tamam bir şansımı denedim aldım falan diyorsa zor. Bir de o tip adam mesela ne kadar çıkmış dedin? 3 trilyon. 3 trilyonu mesela aldı yiydi bitirdi. Hı -hı. Ondan sonra yine kredi alır değil mi o? Tabii canım. O çünkü alınıyor ya piyango zaten. biletini sürekli almaktan başka bir aşamaya geçmiş o, o beyefendi. Öyle yani bir batan, kredi çekerek piyango bileti alma aşamasına geçmiş. Öyle batan bir hani, piyango tahlilisi vardı zamanında. Yıllar önce okumuştum ben hayatını. Nasıl? İşte böyle kazanmış falan yemiş yemiş yemiş. Ondan sonra yemiş yemiş dediğim de yeme değil de bunların şey oluyor ya batıyor ya. Takım elbise batırmış, veriyor. Batırmış, bir de batırmış. taksi bir Ondan o. sonra bir ara bir bilet daha almış... Bir şey çıkmamış. Sonra bir yüklü bir bilet almış. Bir şey çıkmamış. Ondan sonra da fade out. Öyle, ama bana öyle bir kapanmış. kere çıktı. Bir daha çıkar herhalde diye düşünmek de mantıklı. Çok insani bir şey o. Yani çok böyle içgüdüsel bir şey. Bir bu, kere... bu sefer öyle yapmayacağım. Bu i̇şte, sefer taksi plakası almayacağım. Ama bu adam, bu bahsettiğin adamın durumu birazcık daha kötü. Yani kötü diyorum. Daha böyle şey durumda. Daha büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü kredi alıyor. Evet, kredi doğru. almazsam zaten çıkmaz diye bir şey olabilir. Evet doğru inanç olabilir. Ee, o yüzden e, aman dikkat diyoruz. <gülüyor> bir sefer daha ona. Ya bizim program bir zamanlar çok eğlenceliydi. Çok Şimdi eğlenceliydi. çok fazla şey uyarı, uyarı var yani. Yani doğru. herkes bir radyoyu açalım bir şeyler dinleyelim. Biraz kafamızı dağıtalım diye şey yapıyorlar. Uyarı bombardımanı oluyor. Resmen... Aman dikkat programımızda fazla uyarı olabilir. Resmen kamu spotuna döndü programımız ya. Vallahi billahi yani kamu spotura. Milli piyango talihlilerinden e, Nideli e, beyefendiden bahsediyorum. Bu, bu, bu yılbaşının büyük ikramiyesinin talihlisi mi? Evet. E, i̇ki aydın bir Nide bir de Ankara mı vardı? İstanbul mu vardı? Ankara vardı galiba. İki aydın vardı ama. Evet bir, bir yere iki tane çıkmıştı. Orası galiba aydınlı. Nazilli'ydi galiba öyle bir şey de var. Şimdi bu ki talihli. Çeyrek biletine e, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bu kişi bilet aldığı bayiye 4 kilogram baklava göndermiş. Baklavalar gelince de bayi baklama baklava mı? E, Milli Piyango bileti bayisi Erkan Bey'in e, ismi haberde daha çok geçiyor. E, Erkan Bey e, tatilinin ardından niye diye dönmüş? Ta Yılbaşından sonra Milli Piyango satanlar tatile mi çıkıyor? Herhalde bir yorgunluk oluyor, bir şey Herhalde oluyor, tatile şey çıkıyorlar. En yoğun zamanları. Biz bilmiyoruz ki ne zaman onların tatili. Belki talihli tatil dönmüştür. Yok, doğru okuyorsun değil mi abi? Yok canım, bilet bahisi diyor işte. Satan tamam. kişi Erkan Bey. de döndüğünü, ondan sonra, sonra baklava jestiyle. 4 kilo mu? 4 kilo almış abi, evet. 4 kilo, 2 kutu falan ya. Zayıf yani. 2 kiloluk iki kutu diyebiliriz. Bir tepsi 1 kilo olursa 4 kutu eder. Bir tepsi olsun ya. Bir kere sen milyonlar kazanmışsın ya. Tarihli bunun havası kutulara koyduğun zaman bir tepsiyle gitsin. Hadi orada çocuk beklesin tepsiyi alıp götürsün falan filan çok ayıp olmuş. Allah çok sevmez. Hiç, hiç göndermeseydi acaba ya. Değil mi? Hiç göndermeseydi o. Baklavacı da şey demiştir 4 kilo mu? Baklavacıya söylememiştir ki zaten çünkü gelip gitmiyormuş zaten bayiye e, gitmemiş kendisi götürmemiş. Yani piyangocuya giden baklavayı baklavacı tahmin eder ne olduğunu. Ne? Herhalde sünneti yoktur koca adamın büyük ihtimalle talif gönderiyor bunu diye düşünür. Anlamış mıdır diyorsun? Anlamıştır tabii canım baklavacılar olur. Baklavacı dediğin insan sarrafıdır Oktay's. Bakar adama ondan sonra notunu verir. Hadi ya bize büyük ikramiye çıkan kişiler size ne kadar verdi diye e, soruluyor demiş na bu demiş baklava ha bizim, bizim hiçbir beklentimiz yok ama ama demiş e, ama ama mı demiş ama demiş e, yine yılbaşı büyük ikramiye talinisinden ne beklersiniz diye sorulmuştu ben de latife olsun diye bir kilogram baklava gelsin getirsin yeter demiştim demiş zamanında. <gülüyor> Kafamı ee, diyelim devam et. <gülüyor> Talihimiz bize 4 kilogram baklava göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Parasını güle güle iyi günlerde harcasın demiş. Demek ki piyangoculuk da çok asil bir ruh karakteri. Şimdi ruh hali yani bu nasıl bir karakterdir nasıl... biz böyle dövünürüz şey yaparız piyangocu olduğun zaman başka malında gözün yok. Hiçbir tavır yok Ben vazifemi yaptım. Adamında. Çünkü şey de var yani pek çok kişide parasını parasını sende batırmış oluyor ya. Hımm. Nasıl gelecek, ona üzülmüyorsan o yine gelecek mi diyorsun? Başkasına üzülmüyorsun, öbürüne de tam sevmiyorsun. Yani böyle çok mesafeli, çok soğukkanlı, çok dingin bir ruh hali. Helal olsun. Ee, valla vallahi açıklamalarında hiçbir tavır yok gerçekten Erkan Bey'in. Ee, Fotoğrafını böyle bir ayrıntılı bir şekilde bakıyorum. Belki ee, de içine atmıştır. Ben o kadar kolay kabul edileceğini de düşünmüyorum. Evet yani yüzüne acaba yansıdı mı diye böyle bir şey var. Yüzünde de bir şey yok. Çünkü önünde bir tepsi baklava var. Tepsi olarak göndermiş anladığım kadarıyla. Ee, bu talihli. Yanında iki kişi var Erkan Bey'in. Bir, bir tarafında böyle yaşlı bir beyefendi var. Bir tane de e, herhalde esnaf bir arkadaşı bu da bilemiyorum. Sol tarafında. Şimdi o yaşlı olan beyefendi var ya onun yüzü çok düşük yalnız bu fotoğrafta. Yani, Ona belki baklava kalmadı. Yok, geç kaldıysa. Baklava şu anda hiç dokunulmamış baklavaya. Yani Baklavayla mı poz verilmiş? Tabii tabii. Tepside işte, mi baklava? Tepsi. Kutuda mı? Sen dinlemiyorsun Ege be, beni. Tepsi, tepsi, tepsi mi? Ha, iyi, evet, o zaman evet. güzel. Tepsi bir tepsi de. baklava git. Ben baştan beri onu söylüyorum ya. Kutuda gitmesi bir şey Bir tepsi olur. baklava ama sonuçta bir tepsinin de şeyi var. Ağırlığı var yani 4 kilogram. 4 kilogram ama yani şu yanındaki beyefendinin yüz ifadesi benim biraz kafamı bulandırdı. Çünkü tepsinin kalmayacağını öğrenmiş olabilir. Hayır ya da öncesinde konuşuldu. <gülüyor> 4 kilo mu? Bunu mu gördün? <gülüyor> falan diye böyle bir konuşulmuş falan büyük ihtimalle fotoğraflar çekilmeden önce. Yani gerçekten Erkan Bey bir Canım korku... Canım sabah sabah baklava çektim. Vallahi. Vallahi. Hem de nereye gideceğimi de biliyorum da. Benim de çekti şu anda ya. Nereye gideceğim? Benzinliğe mi? Yok benzinliğe gitmeyeceğim. Kızılay'a. O Kızılay ya. var ya. Nereye gideceğim kızlayda? Şey, Kızılay'da değil de o Tanrı Doğan taraflarında. Ha o şeydeki mi? Hmm. Ne kadar yersin? Bir porsiyon yerim. Çok abartılı da değil yani. Kaç yer, tane mi? var ki bir porsiyon Dört. orada? Dört fişek. Dört tane mi? Hı -hı. Yeter zaten. Yeter tabii. En evet. güzel kahvaltı. Bol bol sabahtan kalorini al. Neyle yiyorsun sen baklava? Sek, sekten mi? Çayla. Çayla yiyorsun değil mi? <gülüyor> Güzel şekersiz çay. Önce mi su içiyorsun sonra mı? Hiç Son. suya dokunmam ben. Acayip Ben baklava. önce bir su içerim ya. Baklavayı tek parça... Yani la, nasıl diyeyim sana? Bütün. Yatay mı kesersin dikey mi? Kesmezsin abi. Baklavayı ters çevireceksin, döndüreceksin. Damağa yapıştıracaksın. Gömeceksin ondan sonra. Ben öyle sevmiyorum. Baklavayı bir çıtırtılı kısmını ayrı... <gülüyor> Öbür kısmını ayrı seviyorum. Çıtırtıl dediğin yani sen böyle iki aşamalı bak. Yataydan bir bina gibi düşün baklavayı. Zaten fut... 16 katlı bir Futte bina diyor kendine. 8. kattan mı kesersin yoksa tam böyle çatından kesip işte kuzey cephe, güney cephe diye mi diyeyim, ayırırsın? 8. kat mı oluyor orası, 12. kat mı oluyor? Altta 4 kat kalıyor, katı... üstte 8 kat kalıyor falan gibi düşün. Ha tamam anladım. Kıtır Çok... şurupsuz böyle kıtır kısmını ayrı, Ege, öyle yamış kısmını, kısmını ayrı baklavanın ya. Valla oktay çıkarıyor yani sonuçta ağızla birleştirmeyi yapıyorsun bir güzel oluyor onun. Belki vardır dolapta baklava. Dünyanın en çirkin şeyi de ev baklavası onu da bir söyleyelim de hiç daha önce konuştuk mu biz yayında? Konuştuk defalarca konuştuk. Çok abartılan ama hiç gerçek baklavacının baklavasına yaklaşamayan defalarca şey. Defalarca konuştuk ev baklavası konusunu. Ev değil baklavası de. deyince bu şey geliyor değil mi? Bu Pazarı baklavası falan gibi bir şeyler mi geliyor aklına? Diyor bilmiyorum ev baklavası denen şey işte. Evde yapılan. Güzeli bunun Gaziantep baklavası değil mi? Doğrusu. Kuru baklava. Kuru baklavası. Ayrıca, tabii. Hmm. Ve tabii ki sıcak baklava. Bunların <gülüyor> hiçbiri... Sıcak baklava. sıcak baklava. Bunların hiçbiri farklı çeşitler olmamasına rağmen şu anda hepsini... Benim bir umudum var yalnız Ege. Şu anda reklamlar mı girecek, çarkı mı gireceğiz, ne yapacağız? İçeri gidip buzdolabını açtığımız zaman bir baklava göreceğimizi düşünüyorum. Buzdolabından çıkmış baklavayı da vallahi kabul edebilirim şu anda. Ben şu anda yani galibasız falan filan... Her şekilde. Keşke böyle bir tedavi biçimi olsa insan yatsa vücuduna baklava hani kupa çeker gibi baklava yapıştırsalar kesin bir şeye iyi geliyordur o. Tedavi şekli mi? Hı hı. Baklavayı çiğden. Yatıyorsun. Tamam. Normal kutudan baklava çıkarıp fişek fişek sırtına yapıştırıyorlar mesela bütün o şeyi alıyor vücudundaki mikrobu şeyi. Sonra da yiyorsun tabii gene. Kendi vücuduna yapıştırdın şeyi mi? Başkası yapıştırıyor. Kendi kendine nasıl sırtına baklava yapıştıracak? Hayır seni vücuduna yapıştırıyorlar hı -hı. ama Baklava çekmek gibi bir şey. Hmm. Niye o tedavi amaçları? Yemek hem de bir tedavi başka tedavi bir yok. <gülüyor> başka bir şey mi? Başka bir açıdan kullanayım diye mi düşündüm? Ben zevkin doruklarında gezmeyi hayal ederken vücuduma baklavalar yapıştırmayı düşündüm de sonra çok saçma olacağını düşündüm. Tedavi amaçları diye... aşamasına geçtin. Şey Şimdi oldu. anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Evet tamam. zevkin doruklarında vücuda baklava yapıştırma konusunu inceledik. Önümüzdeki hafta zirvede buluşmak üzere. Hoşça kalın Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Nankörlük hakikaten dünyanın en ağır şeylerinden bir tanesi. Ne oldu ya? Yani Gedi <gülüyor> DriveFone'a işte... right mı Yok. yeteri kadar şey yapmadık diye üzüldün? Sabah bir şeyle geldin. Kurp hastalarla geldim bir sevindim ama baklava konusu açıldıktan sonra mutfağa gidip o kurp hastaları yiyince yapmış yamış bir şey. Yani <gülüyor> baklava olup bununla karşılaşmak hakikaten ağır ve içimden şu anda sana ileniyorum. Bana mı? Hı hı. Yani kuru pasta getirdim diye mi? Niye misafirlerine dün baklava almadın diye? Baklava çünkü şöyle bir kampanya vardı. Ee, baklava alana bir kilo börek veriyorlardı. Hı hı. Ben bir kilo börek aldım. Ter tersten erbini. başlayınca harekete çıkarken gördüm. Öyle bir kampanya varmış. İşte tam tersini yapsaydın şu anda... Nereden nereye? Bak benim o hareketim şu anda baklava yememize engel oldu. Ve şu anda programı bitirdim ve şu anda pek çok dinleyicimizin de canının baklava istediğini ben gelen twight'lardan anlıyorum. E doğru yani baklava çünkü insanın aklına düşmesi lazım. Bir, bir şekilde aklına düşmesi lazım. Sabah kalkıp da ben gideyim bir baklava yiyeyim demez kimse. Ya baklavacıda da göreceksin ya birisi radyoda bahsedecek durup dururken aklına düşecek ondan sonra baklava yiyeceksin. Neyse Oktay haydi buyurun hayat her zaman baklava börek değil. E, 109'luk nineden uzun yaşam sırrını mı verelim yoksa Temel Karadağlı Ta ta ta ta, tamer Karadağlı şov <gülüyor> ta ta ta ta ta ta ta, Tamer şov hakkında çok uzun konuşmaya gerek yok herhalde Hiç gerek yok Saçma canım. sapan konuşmuş galiba. Ben zaten bu 109'luk neden uzun yaşam sırrını seçersin O konuda diğer konuda kadik olarak kalır diye düşünüyordum ba Evet hakikaten de öyle yapacağız Ne konuşacağız Tamer Karadağlı ile ilgili Ben şöyle söyleyeyim Yalnız taklit yelpazeme bir de Tamer Karadağlı'yı ekledin mi? E, valla çok çalışman lazım çünkü yani 3 gün önce başka bir taklit yapıyordu. Hı hı. Şu, dün başka bir taklit yaptı önceki gün. Yani o yüzden şey onu şey yapamazsın taklit tamam. edemezsin. Tamer Karadağ'ın yalnız e, oyuncular arasında şöyle bir özelliği var onun da hakkını verelim. E, yıllardır başka bir rol oynamadı. Bir şeyler yaptı falan filan ama sadece tek rol oynadı. O da oyunculuk kariyeri için hakikaten de böyle bir e, önemli bir nişandır. O iyi bir şey midir oyunculuk için? Bilmem. <gülüyor> yani an hani mesela bazı bazı oyuncular bazı e, fili değişik değişik filmlerinde şey diye eleştiriliyor ya. O bir eleştirili olarak söyleniyor. Hep aynı adamı oynuyor abi falan filan Yok, diye böyle Yok zaten bu hep zaten hep aynı, aynı adamı adam. oynuyor da o yüzden bilemedim ben. Kafam karıştı. Yani Şeyde bu derler... başka bir boyutta çünkü. Yani, yani bu durum Rol üstüne yapıştı derler ya Bu tam tersi gitti rolüye yapıştı Allah'ım ne rolü benden almayın Rol üstüne ya yapıştı. yapıştı İki parça o zaman peynir yiyerek unutalım bence İstersen şöyle yapalım Oktay 109'luk bir... neden olsun yaşam sırrını Önümüzdeki saatte mi verelim ne, ne, ne, Zaten vakti vardır herhalde İstersen bir 5 dakika şey yapalım tamam, Şu Meghan Trainor'ı dinleyelim sevgili dinleyiciler Lips move'n hemen ardından haberler burada Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo tülesiniz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatten hepinize bir kez daha günaydın Oktay Bey. Buyurun. 109 yaşında bir hanfendi vardı. Nine mi? Hı hı. <gülüyor> 109'luk nine mi? 109'luk ninenin 109 nine yaşam sırları. Ya ona bakacağız ee, ama biraz genç kardeşlerimizin gündeminden bahsedelim önce. Bugün cuma. Ee, şu anda okula... Aaa karneler günü. Ya, okula girmek üzere olan e, genç kardeşlerimiz e, veya bugün... Gerçi bu hafta biraz şey geçmiş okul. Hafif geçmiş. Hafiftir tabii canım yani notlar verildi. Sallamaz kimse. Öğretmen de bir iki defa bak öbür, öbür döneme yazarım ben hala karneleri yazmadım hala değiştiririm demiştir de o da ama falan demiştir büyük ihtimal. Yani şey ben Hakan Burak'tan biliyorum hı hı. biliyorsun ergen yeğenim diye geçer. Evet doğru. Literatürde o en son çarşamba günü resim ödevi yetiştiriyorum diye bir. Bahane mi artık sebep mi gerçekten onu bilemiyorum. Çünkü neyin ödevi bu yani bütün notlar belli olmuş falan diye evdeydi. Baya ne ne resmi yapıyor acaba yağlı boya mı çalışıyor acaba falan filan diye. Çeşit çeşit herkesin kendine göre bir, bir şey e, bahanesi sebebi var. Resim için internetten bir fikir bakacağım. Sonuçta 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen bugün e, eğitim öğretim yılının ilk yarı yılını tamamlayarak 2 haftalık tatile giriyor. Ee, i̇yi istirahatler diliyoruz herkese ee, Okul öncesi, ilkokul Ortaokul ve liselerde eğitim alan Öğrenciler 9 Şubat pazartesi günü yeniden işbaşı, ama aman ders başı Yapacakmış. 18 milyon öğrenci demek Anne baba dese 60 milyonu ilgilendiren Bir dönem değil mi şimdi? Tabii, evet Çok yoğun. Herkes karni Düşünüyor şu an. Sadece anne baba değil Bir de dedeler var. Dedeler baba var. Anneler annen neler var. Haçlıklar sonra... verilmesi lazım iyi karnelere kötü karnelere çok Bağırmadan kızmak lazım Bir tepkide de göstermek lazım Bak mesela Dam değil. Damla Hanım da karne veren bir öğretmenmiş hı hı. Ee, Bütün ülke karne heyecanı yaşıyor demiş Twitter'dan bize göndermiş Bol güneşler demiş Ne kadar güzel bir ne dilek Ne kadar güzel dilek yani yani sanki, Karnelerine öyle güneşli mi yazdı Sanki alakası yok gibi yani şeyle karne konusuyla Ama bu bol güneşler temennisinin her şeyle alakası var yani ilkokul öğretmeni olmanın en zor taraflarından bir tanesi. Şimdi sen ikinci sınıfta bir öğrencisin. Evet. Öğretmensin. ikinci sınıftanın öğretmenisin. Tamam. Karneleri yazıyorsun. Bir çocuğa zayıf verirken şey demem. Ya yazık ya zaten ilkokul iki ne olacak? Şimdi bunu babası var. Vicdanın sızlamaz. Benim benim, benim yazgısın ya mı? ne olacak sanki bütün memleket mi çökecek bu yüzden falan diyerek ben hepsini yazardım. Ben, aynen ben, ben de öyle yapardım. Yani yükselte yükselte e, notları verirdim de işte bu öğretmenlerin formasyon dersleri var ya sakın diyorlar. O burada bir tane formasyon dersinin ben şey olduğunu düşünüyorum. Sakın olaki öyle bir şey yapmayın diye bütün sene bu anlatılıyor. Ama çocuklar ergenleştikçe o zaman rahat rahat ha, demek bu yıkları kesmiyorsun falan diye. Ben ona da şey içeri, yapmazdım herhalde ya. Ergene ergen başka silah yok kar karneden başka. İşte o silah gibi gelmiyor bana ya. Sonuçta ki, o da sonuçta babası deyip konuyu kapatacak yani. Sonuçta sonuçta ergen yani onun silahı dediğin ona göre silahlar, sana göre yani... Ergen'e hiçbir şey işlemez aslında. Ergen'e sadece yapabileceğin şey bir iki tane daha sivilcesini çıkartacak bir takım şeyler fısfıslamak yüzüne. Başka silah yok Ergen'e karşı. Laf Zaten vücut diyorsun. kendi içinde birbiriyle mücadele eden bir şey var. Kemik uzuyor, bir şey oluyor falan filan. Ya bezeleri coşmuş bir durumda. Birkaç tane sivilceyi nasıl çıkartırsın? Laf sokma ve psikolojik baskı mı? Vardır bir şey ya onun. Onlar da çok pis geliyor. Ergen savunma silahları üstüne çalışan yok da. Yok yani benim e, mücadele yöntemi olarak görmezden gelme ve duymama teknolojisi. E zaten ergenin en büyük derdi. Kimsenin onu takmaması, duyulmaması. Hayır olur mu? Tam tersi şu anda e, duyulmamak isteyen bir dolu ergen var. Öyle tabi Bence mi? tabii canım istekleri e, duyul... Yani tabii duyulmamak, yani, duyulmamak derken duyulmamak burada senin... şey ulvi anlamda bir şey. Bizim sesimiz duyulmuyor falan diye değil Tuvalete mi? Tuvalete gittiğimde kimse duymasın. Gizli gizli diyeyim hemen çıkayım gibi. <gülüyor> Öyle bana karışma diye bir hedefleri var ya. Bana karışılmasın diye bir şey yok mu? Mod, ergen mot doları. Tabii canım ergenin şeyi odur zaten. Benim zaten vücudum karma karışık. Bir de siz bana karışmayın. E, o da nereden geçiyor işte? Duymamaktan geçiyor. Vallahi bilmiyorum. Elinde bir tane şey olursa, fıs fıs fıs gibi bir şey böyle, küçük bir tüpün içinde. Sivilce çıkaran mı? Yaklaşan ergen bak sivilce çıkar, alnında burnunda sivilce çıkarım diye muma çevirirsin. Mesela ben bu de... ergen çocuğu olan annelere babalara bunun üstünde belki de kandırabilirler. Bak bunu kullanmak zorunda kalmak istemiyorum falan diyebilirler. Hatırladıklarımız köşesinde bu konuyla ilgili bir şey paylaşabilir miyim? Hatırladıklarımız köşesinde mi? Hmm. Daha dün çünkü başıma gelen bir olay. Onu çok net hatırlıyorum. Tamam o zaman buyurun. Hatırladıklarımız Hatırladıklarımız Hmm. Neydi o ya? Hani ne <gülüyor> hatırladım şimdi. O muydu? Ha, Tam hatırlayamadım. çok hatırlıyorum. Hatırladıklarımız. Hatırlayamadım ama. Aa tamam. Şimdi. Siz de çok hatırlayabilirsiniz. Şey Aklıma gelen şöyle bir şey var. Hatırladıklarımız. Sorayım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hatırladıklarımız köşesi bir cuma günü daha ee, sizinle birlikte. Ee, arkadaşım Ege ile beraber. Merhaba. Bugün de e, yeniden karşınızdayız. Ege dün e, hatırladığım, dünden hatırladığım bir olayı ben anlatmak istiyorum ergenlerle ilgili. Şimdi dün e, biliyorsun bu hafta bir enerji oldu öğrencilerde. Çünkü bugün okulun son günü. Son günü evet. Karneler alınıyor. 18 milyon öğrenci karna heyecanı yaşıyor. Dün ben bir parkta 3 tane e, yok. 4 tane e, erkek Tam öğrenciyi son anda hatırladım. Sonra anda hatırladıklarımız diye bir alt köşesi mi var bunun? Yok. Yo. Tamam. Ee, dört tane erkek öğrenci ki işte o şey lacivert ceketleri ve kravatlarından biliyorum. İş Okuldan çıkışı. çıkmışlar. Hı -hı. İş çıkışı. Ellerinde de iki üç tane kitap defter gibi bir şeyler. Ee, bir parkta gördüm. Ve e, bu iki litrelik hatta iki buçuk litrelik şey var ya. Kola ama. Bet. O içicik kolundan. Onun böyle ağzını hiç açmamışlar. Ve sırayla şey yapıyorlardı. E, havaya atıyorlardı onu. diyorlardı yani. Önce sallıyorlar. Aha. Ondan sonra havaya atıyorlar. Pat diye yere düşmesin mi? Pat diye mi? Yeri, yere düşüyor ve orada patlarken patlama ihtimali, her düşüşte öyle bir ihtimal var Hı ya. Ha, tabii. Var mı onu da bilmiyorum. Yani hani onların vücut dilinden anladım oydu. E, böyle bir heyecan yaşıyorlar. Ben de parkın yanından geçerken yürüyerek bende de o heyecan oldu. Ay, ne şimdi, zaman patlayacak? Şimdi patarsam falan diye. Böyle bir baktım. Ondan sonra şey de yapmak istemedim. Yavrum falan filan diye de yapmak istemedim. Sonra karşıdan üç tane aynı yaşlarda kız geliyordu. Ergen kızlar. Yine ergen kızlar. Ergen ee... kızlar asıl benim gadamı Evet. Teşekkür ederiz bu Türkülüler. <gülüyor> ergen, ergen kızlar. Ergen kızlar asıl kutuk golan mı? Evet. Ee, teşekkür ederiz yine <gülüyor> Ondan sonra o üç tane kızın da aynı şekilde böyle bir okul kıyafetleriyle geldiği dikkatimi çekti. Ee, onlar da parkın yanından geçecek ve kendi aralarında şey diye konuşuyorlardı. Gır zekalı. Gır diye. Ondan sonra ben de şey yapamadım. Yani ne kadar doğru. Bunlar da ergen, bunlar da ergen diye. Yani şimdi sen ergen çocukları gidip, Sen çocuklara gidip sana emcinsileri olarak çocuklar yapmayın bak kızlar size gerizekalı diyor. Böyle devam etmez bu deseydin keşke. Yani umurumda değil diye bir cevap alırdım Yüzde de yüz. Eminim. Yani çünkü o an o kadar eğleniyorlardı ki o kola şeyi şişesi patlayacak mı, patlamayacak mı diye. Ütik eti çıkmış üzerinden bir şeyler falan böyle bir bir kaçışları var tam o yere düşerken. Evet biraz kızlarla oturmaktan daha eğlencelidir herhalde düşününce. O yüzden umursamıyorlardır. Zaten aynı okulda da değil falan büyük ihtimalle onlar birbirlerini tanımıyorlardı ama sonra dönüp dönüp baktım acaba kızlar bir laf atacak mı diyor. Çünkü ergen şeyi diye bir şey var biliyorsun. Enerjisi ve çatışması Doğru. diye bir şey var. Hiç kızların umurunda olmadı. Bir geri zekalıya çaktılar. Ondan sonra yollarına devam ettiler. Oktay bu keyifli e, cümleleri, çünkü anı da diyemiyorum, yaşanmışlık da diyemiyorum. E, bu hatırladıklarını cümleler halinde bizimle paylaştığınız için biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. E, Hakan Bey şöyle bir şey demiş, ben hatırlayamadım bunu. Ege Bey'in asansördeki en kısa boylu insan olma anısının bir benzeri oldukça keyifli bir anlatımla demiş. YouTube'dan bir link göndermiş. Senin neydi o anın? ya ben bir kere asansöre binmiştim asansördeki kızı adam bendim. bu kadar Ha ben onu tamamen unutmuşum ya o anı, anı mıydı yaşanmışlık mıydı 3 tane erkek 2 tane kız bindi kızlar bile benden uzundu Hadi ya. böyle bir hatırlama şu anda hatırlıyorum sadece demek ki anı olmamış anı olmamış bir yaşanmışlık sayılabilir ee, bunları bir ayırt etmek lazım youtube videosu mu göndermiş youtube videosu da onu şimdi bakayım ben youtube sonra. videosu gönderdiyse yapacağımız şey belli Modern sabahlar, Mo modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Türeси modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler şarkılar türkülerden sonra biraz gündemle karşınızdayız konuyu değiştirdik oktay 109 yaşındaki kadının sırrını verecektim. Aa o aklımızda, o aklımızda. Bu şey ee, mi erkeklerden uzak duran kadın durun diyen kadın mı? Vallahi gündeme son derece hakimsin. E, dün herkes onu konuşuyordu ya. Hadi ya. Hmm. Yakalayamamışım ben onu. İskoçya'daki yaşlı Kadın, daha doğrusu İskoçya'nın en yaşlı kadını olan kadın. Yani İskoçya'daki en yaşlı <gülüyor> kadın deyince ha, bir garip oldu da. Ee, Jesse Hanım 2 Ocak'ta 109. doğum gününü kutlamış. Ee, aman uzun ömürler biliyoruz kendisine. Bol bol egzersiz yapın demiş. Her sabah sıcak bir kase yulaf lapası yiyorum demiş. Ve demiş e, erkeklerden uzak duruyorum. Uğraştığınıza değmiyorlar demiş. Yani e, elbette 109 yaşındaki kadının peşinde dolanan çok erkek vardır. İskoç erkeği çünkü biraz yaşlı sever. <gülüyor> 109 değil canım. Bundan 50 sene önce, 60 sene önce belki 80 sene önce 80 de 80 sene önce mi bırakmış? Koşanlar olmuştur muhakkak ki e, hanımefendinin peşinden. <gülüyor> Ama demiş, hep demiş uzak durdum. Seviyeli bir e, beraberliğim oldu. Daha doğrusu beraberliklerim oldu demiş. Ama hiç evlenmedim demiş. O uzun yaşamını... Ömrüme ömür kattı demiş. Sırrına dedim. Bir de demiş çok çalıştım ben az tatil yaptım demiş. Yani şimdi şu... Canıtım e, vardı onu seviyordum. O 20 sene önce falan öldü. İyi ki evlenmemişim onunla. Öbürü vardı o da 30 sene önce onunla da iyi ki evlenmemişim. Uzun de. uzun onları anlatmış. 109 yaşında olmanın insanı tek üzecek tarafı herhalde 109 yaşına kadar yaşayacağını bilmemek. Onun birisi sana 109 yaşına kadar yaşayacağını söylese çok güzel planlarsın. Ne zaman? Yani, yani hiç fark etmez ya. 40-50 50'de mi? 40'da 50'de. Şimdi 40'da 50'de olanlar imsar tahminlerle 70'izdir falan filan diye düşünüyorlar da ondan sonrası hep ekstra falan takılıyorsun da 40 sene ekstra ne demek? Ben 108'de mesela 109'u göreceğini göreceğini düşündüğünü tahmin ediyorum. Bence yüzü vurduktan sonra hiç ölmeyeceğini düşünmeye başlarsın. İşte onun beni, da onun da unutular kayıtlar öyle oluyor ya bazen. Bir şey evrak gelmiyordu. Sonra Herhalde birden atlandı. Atlandı. Tamam gelse de ben 20 sene kafadan yaşanmış olurdu. Şu anda mesela 109 yaşında ya bu hanımefendi. 110'u göreceğini inanıyordur. Ama diyorsun ki sen erken teşhis diyorsun yani. Erken teşhis. Öyle erken bir kadının teşhis. lafı varmış ya. Şey işte 100 yaşına girdiğinde pişmanlığınız ne demişler? Keşke 60 yaşında kemana başlasaydım 40 yıllık kemancı olurdum şimdi demiş O yüzden şeyle Böyle bu... bir şey var yani düşün ya 60 yaşında tamam artık ben şey emekli oldum Takılacağım tavuk besleyeceğim diye Sonra 50 sene tavuk besliyorsun şeyle ondan galiba e, Kemana başlamak için Hiçbir yaş geç değildir Falan diye bir laf yok mu <gülüyor> Var mı öyle bir laf var değil mi Şimdi e, öncelikle <gülüyor> şöyle söyleyeyim <gülüyor> Olsa bile zayıf bir laf. Hayır, şimdi o turşu yemek için asla erken değildir gibi bir laf yani. Hiç aralarında şey yok yani sarsıcı. Ya sarsıcı olmasına gerek Harbi yok. Hayır, bir sohbette mesela ben bu lafı edeyim de herkes biraz da bana baksın falan denilecek bir laf da değil. E değil tabii canım. Sonuçta bir bir şey içeriyor, bir yargısı var o lafın. Yani sen ondan kemanı çıkar mesela. Ah, top koy. bu ayı baş. O bu ayı koy. Tamam, aynı. O başlamak için hiçbir ihtiyaç. Ah, da koyabilirsin ya. Atopota kalabalık... başlamak için hiçbir hoş keş değildir efendim. Atopota başlamak. Evet. Neyi konuşuyordunuz? <gülüyor> Biraz da bana dönün istedim. Sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yani güvenmedim bu lafımı ama sen bu laflardan birini kalabalık bir ortamda hiçbir bağlamı yokken söyle. Bak bakalım sana ilgi oluyor mu olmuyor Olur. mu? Olur. İlgi ilgi garantisi veriyorum. Eğer sen ilgiyi istiyorsan, ha seni can kulağıyla dinleyen birileri varsa bu laf zaten edilmeli. Yaman ya, ilgiyi gördükten sonra da saçma sapan <gülüyor> konuşuyor o ya. Kahvaltı yapıyordu. Kemal yaş dedi. Sonra arkasından bir cümle daha kuramadı. Turşu <gülüyor> dedi. <gülüyor> Yok aynı şey dil içinde geçer mesela. Bir yabancı dile başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Geç değildir. Valla bu kadın için ama hakikaten pişmanlıklarla dolu bir şey olabilir ya. Yani emekli olduktan sonra 50 sene yani insan yaşadığı kadar da emekli hayatı yaşar mı dünyada? Bir yaşar. şey bulmak lazım. Ama o da riskli işte. Yani bir şey buldum ama bu bulduğum şeyi ne kadar devam ettireceğim hiç bulmasam daha mı iyiydi falan yarım yamalak yapmaktansa diye vazgeçiyorsun üstüne 50 sene daha yaşıyorsun o vazgeçme nasıl olsa öleceğiz diye gelen bir vazgeçme değil ki ya Bence o vazgeçme biraz o karakter şeyi Ege. nasıl yani, olsa öleceğiz diye sen, gelir aman, ya aman yani ben buna şimdi başlayacağım şunun şurasında 10 sene daha bir şey yapacağım belki yaşayacağım yaşamayacağım onun 10 senenin de kaç senesini bununla uğraşacağım falan deyip bunu düşünüp vazgeçmiyordur öyle bir heyecanı yok demek ki adamın yani 109 elinde bir 109 yaşına kadar yaşama imkanı olsa diye en başından söyleseler. Bazı yine şeyleri planlayamaz. atardım. Yine planlayamayabilir yani insan. E tabi canım 109 yıllık bir hayatı planlama konusunda uzmanlaşmış pek adam yoktur herhalde. Ha danışabileceğin mi? Tabi canım. Yani şimdi mesela. Hayır velev ki kendi kendine yapıyor planlı programını adam. Bizim böyle şeyimiz ortalama 70 mi iyi? İyiyim Sertami. Türkiye ortalamasında da öyle. Tabii 70, o civarıda falan. Tabii 70-75 oldu artık. E şimdi ona göre planlıyorsun sen de. Çok uzun vadeli yaparsan 100 yaşında da şuna geçmeyi düşünüyorum falan dersen Hiç bence yok. şimdiden geç ona derler. İçgüdü soru olarak mı planlıyorsun? Yani mesela kariyer, kariyer konusunda falan planlayan çok kişi var. Tamam yani şunu yaparım bunu yaparım diye ama orada zaten 75'e dayanmıyor o kariyerin şeyi sonu. Değil mi? Yani öyle bir... E o, orada işte emeklilik çok... şeyi falan orada şey yapıyor. Daha doğrusu o başlama yaşını düşünüyor da sonrasını düşündü. Şu yaşta şu noktada olmalıyım diye planını yapıyor. He. Ondan sonra ne olursa olsun diye. Ama işte o sonra o sonra... sene datçada ben Heh. yazdığımda takılırım falan Ama gibi böyle. Ama 40 sene datçada şey yapan insanı ya. O o noktasını galiba planlarımızın biraz şey yapıyoruz. Nasıl olsa orada oralar ölürüm herhalde diyerek çok ayrıntıya girmiyoruz. O Öncesi zaman güzel planlanıyor da 5 yıllık kalkınma planları halinde yapmak lazım. Hakikaten. Mesela 5 yıl son 5 yıl Datça'da. Eğer son 5 yıl olmamışsa o 5 yıl bittikten sonra Datça'dan tekrar bilmem nereye dönüş falan filan evet, gibi. Şehre dönüş, <gülüyor> şehre dönüş kent hayatına Ay, dönüş. Baydı diyerek tekrar Datça'ya dönüş. 3 sene orada Manyak şey yapma. Manyak gibi bir adam. Sonra işte Karadeniz'deki bir ev alma falan 3 senelik plan falan böyle planlar yapmak lazım. Şey de olur yani sen şimdi 109 yaşındasın 40 sene önce gittim Bodrum'a. Tamam. Burası çok sakin falan derken Bodrum bugün geldiği hali düşün. Sonra habire göç etmek zorundasın yani. Onu zaten sen 5 senelik şeyler içerisinde güncelleyeceksin tekrar. Bakacaksın Bodrum mesela. Bozuyor. Seni... Ben Karadeniz'e kaçacağım. Bodrum'daki şehir hayatından çok yoruldum. Karadeniz'de bir köyde yaşayacağım. Yorulduk. Evet yani öyle bir e, şeyleri değiştireceksin. O Karadeniz otoyolu. Senin dediğine göre tabii bu. Ama ben bunun çok yapılabileceğini düşünmüyorum. Ya. Yani orada böyle bir içgüdüsel olarak takılıyor işte insanlar. Bu hanımefendi bile bak 109 109'u... Yani bak ne demiş çok çalıştım az tatil yaptım diyor kadın çok çalıştım az tatil yaptım erkeklerden uzun uzak durdum keşke şey de diyor olabilir yani keşke biraz daha erkeklerle işte dışta olsaydım da bir 20 sene az yaşasaydım diyor da olabilir içten içe o da olabilir yani çünkü sonuçta yani gene 90'da iyi bence diye düşünüyoruz bir de 109 yaşına gelen bir kişinin böyle konuşma hakkı var mesela bir kişi de çıkıp İskoçya'da değildi mesela atıyorum başka bir ülkede bir 109'u gören Japonya'da mesela 109'u gören bir hanfendi Çıksa ve erkeklerle çok sıkı Fukavalon o da doğru Ömrüm oradan geliyor O da haklı çünkü neden 109 yaşına gelmiş Ki bir de İskoçya'da yoğurt yok Evet yoğurt yiyorum yani Yoğurt olsaydı yoğurt da diyecekti Yulaf ezmesi yiyormuş sabah sabah Lapa lapa yerek erkek yok hayatında Tatil yok Lapa lapa lapa 110 senedir lapa Bir artık 2015 diye sırtına dönme <gülüyor> yapsın Buruş, buruş. <gülüyor> Sen önce... ne kadar şey yaptın kadından ya Bilmiyorum bize iyi örnek Rahatsız olduğunu düşünüyorum Rahatsız oldum Yok ya, 109 Uzun ömürler diliyoruz tekrar Uzun ömürler en başta diledik bir kere daha diledim ama 109 yaşına gelen herkesin Bir doğru laf ettiğini düşünüyorum ben Seneye mesela bu yani kadın Çünkü 110... bir başarı hikayesi 109 yaşına gelmek Evet ölmemek Yani yaşamak değil de ölmemek <gülüyor> 109 yaşını görmek Şimdi bu kadın seneye 110 olacak daha güzel bir rakam ya bu Öbür röportajda şey ama Aslında yalan söyledim Abi madem haklısın. Her türlü erkekten tadımı aldım falan diye de konuşabilir. Diyebilir. O zaman da haklı olur. Böyle ama bizi işte mağdur ediyor. Şimdi pek çok genç kız çünkü bir tarafta yaşam var, bir tarafta bir tane herif var. İşine gelen alıyordur. Ben mu? bu Sen adamdan takma. Ben bu adamdan ayrılayım da uzun yaşayayım diyen pek çok genç kız olmuş. Sen kafana takma. Onu, o zaten ayrılacaktır. Herkes kendini kurtarır diyorsun. Herkes kendi işine gelen olur, işine gelmeyeni unutur gider. İyi peki o zaman öyle olsun. Oktay Bey. Teyzemizin izlersiniz. ellerinden öpüyoruz ve e, hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine tekrar. Size Yaş güzel altısında. bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili dinleyiciler. Şahane. Hakikaten güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ee, ve pazartesi sabahı yeniden modern sabahlarda buluşacağımızı söyleyelim. Ve de Garanti ediyoruz diyebilir misin? Garanti, garanti ediyoruz tabii canım. Millet 109 yaşına kadar yaşıyor. Biz pazartesiye kadar öleceğiz mi? Ölmeyiz. Pazartesi garanti bir şekilde karşınızdayız. Bizim uzun vadeli planımız da bu kadar. Eğer e, ölürsek bu e, laflarımız bizim hatırlansın. Ağır konuşmuştu diye. E, çok ağır konuşmuşlardı en son gün. Ya da konuşmuştu diye. Ve de e, hafta sonu kimsenin güzel, ölmediği, kahvaltıları bekliyoruz sizlere. Kimsenin ölmediği bir kimsenin ölmediği hafta sonu Şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Yeni bir şarkı varmış Oktay. Ben de ilk defa Neymiş? dinleyeceğim. Şarkının adı Güzel Eğer Gitar. Mac Bastet'i bir dinleyelim. Güzel miymiş, değil miymiş? Güzelse daha çok dinleriz. Çift kese onunla gideriz. Bir gün mükemmel bir gün olacak.